Kehf Suresi Bismillahirrahmanirrahim Hamd, kuluna kitabı, Kur'an'ı indiren ve onda hiçbir eğrilik yapmayan Allah'a mahsustur. Allah, onu katından gelecek şiddetli bir azap ile inanmayanları uyarmak, salih ameller işleyen müminleri, içlerinde ebedi olarak kalacakları güzel bir mükafat cennet ile müjdelemek ve Allah bir çocuk edindi diyenleri de uyarmak için dost doğru bir kitap kıldı. Bu konuda ne kendilerinin ne de atalarının hiçbir bilgisi yoktur. Ne büyük bir söz bu ağızlarından çıkan. Onlar ancak yalan söylüyorlar. Demek sen bu söze Kur'an'a inanmazlarsa arkalarından üzülerek adeta kendini tüketeceksin. İnsanların hangisinin daha güzel amel yaptığını deneyelim diye şüphesiz biz yeryüzündeki şeyleri ona bir zinet yaptık. Biz elbette zamanı gelince yeryüzündeki her şeyi bir kuru toprak haline getireceğiz. Yoksa sen sadece ashab-ı Kehf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 ve kıyametin gerçekleşmesinde de hiçbir şüphe olmadığını bilsinler. Hani onlar olayın mucizevi tarafını ve asıl hikmetini bırakmışlar da aralarında onların durumunu tartışıyorlardı. Bazıları onların üstüne bir bina yapın, Rableri onların halini daha iyi bilir dediler. Duruma hakim olanlar ise üzerlerine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 Onların ondan başka hiçbir dostu da yoktur. O hükmüne hiçbir kimseyi ortak etmez. Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku. Onun kelimelerini değiştirecek hiçbir kimse yoktur. Ondan başka asla bir sığınak da bulamazsın. Sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme. De ki hak Rabbimizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Biz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 O ne güzel karşılıktır. Cennette ne güzel bir yaslanacak yerdir. Onlara şu iki adamı örnek ver. Onlardan birine iki üzüm bağı verilmiş, bağların çevresini hurmalarla donatmış, ikisinin arasında da bir ekinlik koymuştuk. Her iki bağ da meyvelerini vermiş ve ürünlerinden hiçbir şeyi eksik bırakmamıştı.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 Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Rabbime döndürülsem bile andolsun bundan daha iyi bir sonuç bulurum. Arkadaşı ona cevap vererek dedi ki, seni topraktan sonra bir damla döl suyundan yaratan, sonra da seni eksiksiz bir insan şeklinde düzenleyen Allah'ı inkar mı ediyorsun? Fakat o Allah benim Rabbimdir, ben Rabbime hiç kimseyi ortak koşmam. Bağına girdiğinde, Allah, kuvvet yalnız Allah'ındır deseydin ya, Eğer benim malımı ve çocuklarımı Kendininkilerden daha az görüyorsan, Belki Rabbim bana, Senin bağından daha iyisini verir. Seninkinin üzerine de, Gökten bir afet indirir de, Bağ kupkuru ve yalçın bir toprak haline geliverir ya da suyu çekili verir de bırak bir daha bulmayı artık onu arayamazsın bile derken bütün serveti helak edildi. Yıkılmış çardakları üzerine çökmüş haldeki bağına yaptığı harcamalar karşısında ellerini ovuşturuyor ve şöyle diyordu: Keşke Rabbime hiçbir kimseyi ortak koşmasaydım. Onun, Allah'tan başka kendisine yardım edebilecek kimseleri de yoktu. Kendi kendini kurtaracak güçte de değildi. İşte bu durumda velayet, himaye ve koruyuculuk yalnızca hak olan Allah'a mahsustur. Onun mükafatı da daha hayırlıdır, vereceği sonuç da, daha hayırlıdır Onlara dünya hayatının örneğini ver Dünya hayatı gökten indirdiğimiz yağmur gibidir ki Onun sebebiyle yeryüzünün bitkileri boy verip birbirine karışırlar Fakat bütün bu canlılık sonunda rüzgarın savurduğu kuru bir çer çöpe döner Allah her şey üzerinde kudret sahibidir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 Bu nasıl bir kitaptır ki, küçük, büyük, hiçbir şey bırakmadan hepsini sayıp dökmüş, derler. Onlar bütün yaptıklarını karşılarında bulurlar. Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez. Hani biz meleklere, Adem için saygıyla eğilin demiştik de, iblisten başka hepsi saygıyla eğilmişlerdi. İblis ise cinlerdendi de,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 Saptıranları da hiçbir zaman yardımcı edinmiş değilim. Ey Muhammed! Allah'ın ortağım olduklarını iddia ettiklerinizi çağırın diyeceği, onların da çağıracakları, fakat kendilerine çağırdıklarının cevap vermeyecekleri ve bizim de aralarına bir uçurum koyacağımız günü hatırla. Suçlular o gün ateşi görünce, onun içine düşeceklerini iyice anlayacaklar ve ondan kurtuluş yolu da bulamayacaklardır. Andolsun biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali değişik şekillerde açıkladık. Fakat insan tartışmaya her şeyden daha çok düşkündür. İnsanlara hidayet geldikten sonra onların inanmalarına ve Rablerinden mağfiret dilemelerine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 ve kendilerine yapılan uyarıları alaya alırlar. Kim kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatılıp da onlardan yüz çeviren ve elleriyle yaptığını unutandan daha zalimdir. Şüphesiz biz onu anlamamaları için kalplerine perdeler gerdik, kulaklarına da ağırlıklar koyduk. Sen onları hidayete çağırsan da Artık ebediyen hidayet bulamazlar. Rabbin çok bağışlayıcıdır, merhamet sahibidir. Eğer yaptıkları yüzünden onları dünyada cezaya çarptırsaydı, elbette azaplarını çar çabuk verirdi. Hayır, onlar için belirlenmiş bir gün vardır ki, o gün gelince hiçbir kurtuluş çaresi bulamazlar. İşte zulmettiklerinde yok ettiğimiz memleketler helak edilmeleri için de belli bir zaman tayin etmiştik. Hani Musa beraberindeki gence şöyle demişti: İki denizin birleştiği yere varıncaya kadar durmayacağım ya da uzun zaman gideceğim. Onlar iki denizin birleştiği yere varınca balıklarını unuttular.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 dedi. Musa, işte aradığımız buydu dedi. Bunun üzerine tekrar izlerini takip ederek gerisin geri döndüler. Derken kullarımızdan bir kul buldular ki, biz ona katımızdan bir rahmet vermiş, kendisine tarafımızdan bir ilim öğretmiştik. Musa ona, sana öğretilen bilgilerden bana Doğruya iletici bir bilgi öğretmen için sana tabi olayım mı dedi. Adam şöyle dedi. Doğrusu sen benimle beraberliğe asla sabredemezsin. İç yüzünü kavrayamadığın bir şeye nasıl sabredebilirsin? Musa inşallah beni sabırlı bulacaksın. Hiçbir işte de sana karşı gelmeyeceğim dedi. O da şöyle dedi. O halde eğer bana tabi olacaksan ben sana söylemedikçe hiçbir şey hakkında bana soru sormayacaksın derken yola koyuldular nihayet bir gemiye bindiklerinde adam gemiyi deldi Musa sen onu içindekileri boğmak için mi deldin doğrusu şaşılacak bir iş yaptın dedi adam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 ''Sana benimle beraberliğe asla sabredemezsin demedim mi?'' dedi. Musa, ''Eğer bundan sonra sana bir şey hakkında soru sorarsam, artık benimle arkadaşlık etme.'' dedi. ''Doğrusu tarafımdan dilenecek son özre ulaştın, bu son özür dileyişim.'' dedi. Yine yola koyuldular, nihayet bir şehir halkına varıp, onlardan yiyecek istediler.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 Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve Rabbine ibadette kimseyi ortak koşmasın.